Perişan FM, Perişan FM. Türk yer adı onlar, Türk yer adı Perişan FM. Perişan FM Pictures. Uzay Yolu, 2099. Kaptan Körkün Seyir Defteri. Tarih, uzay tarihi 38 Ağustos 2099 Gemi Atılgan ve mürettebatımla birlikte türlü sıkıntılara katlanarak uzayda hayat var mı yok mu diye aramaya devam ediyoruz. 5 gün önce mübarek Ramazan ayına girdik. Tüm mürettebat oruçlu ancak uzayda sürekli gece olduğu için ne zaman sahura kalkıp ne zaman iftar yapacağımızı hala bilemiyoruz. Bu arada bilinmeyen bir nedenden dolayı dünyayla iletişim kuramıyoruz. Allah... Allah sonumuzu ayır etsin. Kapten kapten bilinmeyen bir dolayı dünyaya iletişim kuramıyorum. Allah sonumuzu ayır etsin kaptan. Siz iletişim kurabiliyor musunuz Mr.Spark şahsi olarak? Valla ben de iletişim kuramadım kapten. Az önce cepten kayınçoyu aradım bir bacı çıktı. Şu an aradığınız kişiye ulaşılamıyor dedi. Ki benim kayınço sadece cuma namazında telefonunu kapatırdı. <gülüyor> Ama bugün Cuma değil, niye kapatsın? O zaman tek seçenek kalıyor kaptan. Birincisi hatlerden bir arıza olabilir. İkincisi köprü beceremiyor olabilir kaptan. Tek seçenek kalıyor dediniz, iki seçenek söylediniz Mr. Spock. <gülüyor> Allah Allah, hiç farkında değilim kaptan. Ama sanırım farkında olamayışımın iki seçeneği olabilir kaptan. Bir, bende bir arıza olabilir, 2 oruç başıma vurmuş olabilir, üç, her şey olabilir kaptan. E ama bu seferde iki seçenek dediniz, üç seçenek söylediniz Mr. Spock. Allah Allah, çok garip kaptan. Sanırım garip olmasının üç seçeneği olabilir. Bir, bende bir gariplik olabilir, 2 ben sayı saymayı bilmiyorum olabilir, üç, saçmalıyor olabilirim, dört. Neyse Mr. Spock, konumuz dünyayla iletişim kuramamak. Bu konuda bir öneriniz var mı Mr. Spock? Yani 556 yıldır şu atılgandasınız daha bir tek çözüm önerinizi göremedik Mr. Spock. Aldığınız maaşı lütfen hak edin Mr. Spock. Ee, aklıma bir fikir geldi. Haberci astronot güvercinleri gönderelim kaptan. Haberci güvercinler mi? He kaptan. <gülüyor> Telefon yokken insanlar güvercinlerle haberleşiyormuş. Köprü haberci güvercinleri derhal kaptan koş. Bakın haberci astronot güvercinler gördüğünüz gibi kafalarına kavanoz şeklinde başlıklar koyduk. Bu sırtındakiler de oksijen küpleri. Tasarruflu olsun diye LPG taktırdık. İsterseniz dizel seçeneklerimiz de var kapten. Harikasınız Mr. Spock. Atılgan'ı kurtardınız Mr. Spock. Allah sizden razı olsun Mr. Spock. Estağfurullah görevimiz kapten. Haberci güvercin astronotlar derhal gönderilsin Mr. Spock. Haberci güvercinler gönderildi kaptan. Sayenizde dünyayla iletişim kuracağız Mr. Spak. Anaa, Allah, tüyü unuttuk ya? Neyi unuttunuz Mr. Spak? Ee, şey, <gülüyor> şey kaptan, güvercinleri gönderdik de ayağına ne istediğimizi yazıp bağlayacaktık. Yani mesajı unuttuk kaptan. Maalesef güvercinleri boşuna gönderdik kaptan. <gülüyor> Zaten bir işe yarasaydınız şaşardım Musta Spak. Aman Allah'ım kaptan, radar tarayıcılarım 35 düşman gemisi tespit etti kaptan. Görüntüyü derhal monitör aktarmıştır Spak. Görüntü monitörü aktarıldı kaptan. Aman Allah'ım, bu da ne böyle? İlk defa görüyorum kaptan, 35 şeklinde bir gemi. Köprü 35 gemi deyince ben de 35 tane gemi zannettim. Meğer gemi 35 şeklindeymiş. Çok ilginçmiştir Spak. 35 ne anlama geliyor olabilir Mr. Spak? Vallahi çeşitli anlamları olabilir kaptan. 35 mesela İzmir'in plakası. O olabilir. Yaş 35 yolun yarısı olabilir. Yedi kere 5 35 eder ha. O da olabilir. <gülüyor> şey kaptan düşman gemisinden sinyaller alıyorum kaptan. Sinyalleri çözüp derhal monitör aktarı Mr. Spak. yapıldı. Dinleyin kaptan. E, merhaba Kaptan Körk. Ya uzayda kaybolduk da mürettebat oruçtu. İmsakiye yok. E, sizde var mı? Maalesef bizde de yok. Kaptan, kaptan mürettebat çok acıktı. İftarı ne zaman açacağız diye söylüyorlar. Kaptan. Ne bileyim kardeşim ne zaman açacağız? Çıldırışım ya. Valla ben dediğim ki uzaya çıkarken yanımıza Diyanet'in uzay imsakiyesini alalım diye. Ama kimse tırlamadı Kaptan. Keşke atsaydık Mr. Spock. Şey kaptan oruçluyken yemek yersen orucun bozulur mu kaptan? Herhalde mustaç bak. Herhalde dediniz yani emin değilsiniz. <gülüyor> Devamı gelecek bölümde. <gülüyor> Türkiye Radyo'nun yollarını tek arkada komedi programı kroktan perşemadan şu kadar perşemadan merkez civar saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radıda. Yazan var Pekin oynayanlar, oynayan var Serkan üst savaş bayındır teknik yapım var Pekin. peki? Ha ha Sham FM, Deri Sham FM, Tuker Radyo, Tuker